Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konu muhteremler alkolü içkiler hakkında. Kıyamete yakın bazı haramla günahlar çoğalacaklar. Bu haramların çoğalması kıyametin bir alameti belirtisi olmuş oluyor. Bunların biri de Alkür içkilerin işinmesinin çoğalması meselesi. Bir madde. Ne zaman haram olur? Allah Teala bunu yasaklarsa o zaman tabi haram oluyor. Allah tarafı bizlere buyuruyor Maide Suresi ayet 90'dan başlıyor. Devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yâ eyyühellezîne âmenûh Mevlamız buyuruyor Ey mü'minler Ey iman edenler Kur'an-ı Kerim'de bazı ayette süreler "Ya eyyühe nasfü diye başlıyor Nas Ey insanlar anlamına geliyor Eğer ayeti kerime imanla ilgili ise o zaman Ey insanlar diye geliyor şu insanların hepsi imanla bağımlı mükelleftirler. Eğer ayet-i kerimede Teala bir emri veya bir yasa gelecekse o zaman ey müminler diye geliyor. Burada bir buyuruyor elhamdülillah. Ey müminler ey iman edenler. Buna tabi bir incelik var. Yani İman eden kişi ne yapar? Tabi Allah'tan korkar Celişan'ı. Ona isyan edemez. İkincisi, ahirete iman olduğu için de bir gün mutlaka hesap vereceğini düşünür, ondan sakınması gerekir. Ve hakikaten Mevla'nın bize buyur emrini, innemel hamru hamr hamr Hücudun yapılan şaraba Arapça'da deniyor. Aslında hamır sözlük olarak aklı örten, yani beyne zararı veren, kişinin düşünme gücünü götüren, yani insana bir nevi insanlıktan çıkarıp hayvanlaştıran demektir. Zaten insanın hayvandan tek farkı vardır, akıl. Tek akıl. Yoksa kedi de eşleniyor, kuş da eşleniyor. Kuş da yuva yapıyor. Her hayvana bir yuvası var. O da o işi beceriyor. Her dışı hayvan da yavrusu bakmasını biliyor. Emziriyor da her dış hayvan da. Onların da yeme içmesi var. Kavgaları var. Dövüşleri de var. Hepsi var. İnsanın onlarının tek farkı nedir? Akıl işte akıl. Demek ki Alkol işgeler akla zarar veriyor. Tabi sarhoş bir insan bir nevi mecnun yani yarı deli hükmünde oluyor kişi aklı gidiyor kişinin. Bu için kuran Kerim'de alkol işgelerine hamur diye geliyor. Aklı örtü için. Vel meysiri bir de kumar. Vel ensabı dikili taşlar, yani ibadet diye tapınılmak için e, saygı duruşu için dikilen taşlar, vel ezlamı fal okları falcılık. Bu hatikene bize mevlam dört şeyi bildiriyor, haram oldu dört şey. Nedir bunlar? Bugün tabi asıl konumuz içi konusu ve birden inşallah kısa bir, bir özetleyelim ikincisi meysir meysir yüzsür kökünden geliyor ki kolay anlamına geliyor yani kolayca para kazanma çalışmadan çabalamadan risk altına girmeden bu tabi kumar işte buna diyor kumarın da her şeyi de haram oluyor o konuya tabi girmeyeceğim fazla. Çünkü fıkıh meseleleri falan uzun oldu mu hepsi karışıyor bu sefer. Üçüncüsü burada yasaklanan vel ensabı nasbondan dikilen taşlar. Hangi taşlar? Mesela kişi evine direkt taş dikiyor. E, Hudut taşları oluyor. Tabi bunlar değil. Eğer bir taş putlaştırılsa o taşta insanlar saygı yapıyorlarsa, o İslam'da put anlamına geliyor. Dönüntüsü de vel-ezlamı Ezlam'da fal okları vardı Arabistan'da cahiliye döneminde. Bir torba içinde üç tane ok bulunurdu. Okun birinde şöyle yazıyordu Emreni Rabbi Rabbim emretti yani yap bu işi. İkincisinde Nehani Rabbi. Rabbim bunu yasakla yapma dedi. Üçüncüsü boştu. Araplar cahiliye döneminde önemli bir işleri olduğu zaman ticaret yapacak, evlenecek, yolculuğa gidecekse önce giderlerdi. O oklar bir torba içindeydiler. Giderlerdi. O okçuyun yanına işinden gözünü kapayıp bir ok çekerlerdi. Bakarlardı. Eğer okta Rabbim emretti yazılıysa o işi yaparlardı. Rabbim ise yapmazlardı. Boş çıkarsa tekrar çıkarlardı. Bu tabi nedir? Bu Allah-u Teala'ya tevekkülsüzlük. E kadere inansızlık oluyor. Bir oktaki yazıya güveniyor. Haşo ne ilgisi var oktaki yazının? Bunun için Günümüze de bazı kişilere böyle falcılara baktırırlar ve yani tombul atarlar işte yazı atarlar. İşte şur çıksa olacak, hayırlı derekten. Bunlara inanmakta bakınız içki içmek gibi hatta futa tapılmak kadar günahı cemaatimiz. İnanmamak gerekiyor. İslam'da her şeye takdir olmuştur. Kim öyle ambürü ya fakat derevi takdira. Allah her şeyi takdir etmiştir. Kişi ne yapacak? Kişi aklı ile o iş düşünecek. Akl vermiyorsa İslam'da müşavere var. Danışma. Güvendiği kişilere onlara danışacak. Yani güvendiği kişi ki hem o işleri anlayacak hem de güvenilir kişi olacak. Ona danışacak. Ya da istihar yapacak kişi. ister namazı vardır. Bunu yapacak kişi. Ondan sonra Allah tevk edecek, iş yapacak. Bunlar nedir? Dördü. Alkolü içkiler, kumarın her çeşidi, e, saygı için dikilen taşlar ve falcılık. nedir bunlar? Rijisüm min ambeli şeytan mevlabidir. Rijisüm rijistir, pisiktir, bunlar. bunlar. Bunlar min amele şeytan bunlar Allah'ın emri değil Allah'ın rızası yoktur bunlar şeytanın yaptığı işlerdir şeytan kişiyi buralara iter, teşvik eder dürtükler özellikle kişi hayal kırkta oramış işte bir aya miraya hafif içkilere teşvik eder diyor efendim işte bir bilet da, şu ay başında yıl başında bir şansını denediye Kumar halbuki. Kesin kumardır. Ya da toto motor gibi bir takım şeyler ki işte bilmiyorum onların tabii işlerini çıkan şeyler. At yarışındaki şeyler gibi bunlar. Hep bunlar kumar adı cemaatimiz. Hep haram bunlar. Hep şeytan insana buraya teşvik eder. insan ne yapacak? insan eliyle kazanacak, çalışacak, onu yiyecek. Helal bu adı cemaatimiz. Helal budur eminim. İşte yorulacak, çalışacak, kafasını kullanacak, çalışacak. İşte helal olan budur. Şimdi bunlar necis Mevla buyuruyor? Feci tenibuhu. Onlardan sakının. Hatta burada feci bu Başta F harfi var. Buradaki fa, fay takibiye deniyor buna. Hem anlamında. ...işte ilerle bırakırım değil... ...hemen bırak anlamında... ...bir de ic-i değil de... ...tehketin değil de... ...feci tenevuh geliyor... ...iştinab... ...cehennet kökünden geliyor ki... ...şöyle yan yanına kaşır. ...melavı yok. Yani bunlardan... ...insan ne zaman yan yan kaçar... ...bir tehlike olunca... ...abur muhteremler mesela... ...bir insan bir yabancı yere gitti... Bak ki kötü bir köpek, yürü yarı, korkun bir köpek. Kişi o da ne yapar? Giderken insan yan gider böyle. Acı arkamdan saldırmasın bana. Diye. Bak, Mevla'nın böyle buyuruyor. İçkiden, kumardan, bu tapınodan, taşlardan, fazluluktan fece tenibuhu ona tehlikeden yan yan kaçın. Biz gelmesin. gelmesin. Le'allekum tuflihun. Ancak o zaman felahı bulabilirsiniz. Demek ki alkolü bir kişi felah bulamıyor muhteremler. Bir kumarbaz felah bulamıyor. Ne dünyada ne ahirette. Bir muhterem zatın oğlu yenişmiş delikanlı çağına gelmiş. Babasına gidiyor bir gün. Baba arkadaşlarım diyor işte şarap içiyorlar filan yerde akşamları eğer müsaade edersen baba diyor ben de gideyim yani babasında kram yormuş ona izin istiyor bakın nasıl babası buna şöyle diyor muhteşem bakın işte bir çubuğun eğitimine bakın kâmil insanı olur yavrum diyor olur ama diyor pek de erkenden gitme diyor hele gece olsun bakalım da o nasıl gidersin yarın oraya diyor hatta ben seni götürürüm diyor Yardıklı olurum ben sana diyor. Çocuk seviniyor. Babası izin verdi. Ama hemen gitme Ne Geç gideriz diyor. Artık gece yarısı olmuş. Alıyor oğlunu. Gel oğlum bakayım Ben götüreyim seni diyor. Gidiyorlar. Şöyle bir gidemeye bakıyor. Biri kusuyor. Biri yıkılmış. Biri sayıklı. Şu yapıyor. Şu bana tiskiniyor. Kaçıyor ona. Kaçınıyor. Bak akıllı kişi ona sonucu gösteriyor. Hemen baştan git mevlamlarsa şu önünü alamayacak biride diyecek geç git yavrum diyor çünkü geç gidince neki tiskiniyor bence işte mevlam buyuruyor bunlardan kaçıların ki felahi bula birisini mevlam buyuruyor bunlar Ricis mevlam buyurdu tam asıl konumuz alkolü içkiler bunların her biri ismi ne olursa olsun, şarap olsun, likör olsun, bir e, rakı olsun, her biri bunların haramdır. Bunların hepsi de ricistir, necistir. Necist, necis, şeriatta, fıkıh kuralında pis anlamına geliyor. Yani temizlenmesi, lazım anlamına geliyor. Yine fıkıh kuralında iki türlü pislik var, necaset var. Biri, niyaset galiza deniyor. Ağır necis. Biri niyaset hafife dönüyor. Hafif olanı. Bu ağır olan necis. Galiza olan necis. Eğer kişinin üzerine az da olsa gelirse bu pis olmuş oluyor. Ve hatta bir gram olarak buna konmuştur. Ancak kaynayan tencereye, süte Suya bir damla damlasın hepsi pis oluyor. Bir kimsenin üzerine elbisesine sesine gömleğine demek ki alkar marko bulaştı mı? Bak kişi namaz kılamıyor. E Derisiyle bulaşsa daha kötü. Ye içtiyi içerse ben düşünüyordum yani bak. Yani kişinin çorabına ee, ceketine gömleğine bile gelse onunla kişi namaz kılamıyor. Tabi deriye gelse daha kötü. Ya içerse? içine girirse o pislik düşünün muhtemelen. Mesela tencere kaynarken kaynayan tencereye e, bir damla kan bulaşsa mesela hanım bir şeye doğruyor kaynayan tencereye elini kesti bıçakla doğruken de elinden kan damladı tencereye. E, kan da niristir, galizdir, ağır niristir tencerenin tamamı dökülmesi gerekiyor. Aynen bunun gibi e, alkol içkileri de bunun gibi. Eğer bir bardağa sürahiye tencereye, e, süt tenceresine bir damla alkol içki damladı mı hepsi nirist oluyor, pis oluyor, içilmesi haram oluyor. Düşünün ki 5 kilo süte hatta 10 litre suya bir damla alkol hiçki hepsi haram oluyor, niris oluyor. Ya direkt konuşan işten kişinin olacak. Yani içenlere bunu düşünmesi gerekiyor ayrıca cami adına. Bunlar şeritanın ameli. Mevlam buyurdu. Yani şeytan insanları bunlara teşvik, tahrik ediyor. Peki şeytan bundaki amacı ne acaba? Neye şeytan insanları bunlara tahrik, teşvik ediyor? Onu biz Allah'tan da Kur'an'da bildiriyor. ma yüydüş şeytanı ancak şeytanın muradı, dileği, amacı şu: benlik adabetleri, baldağı fil, hamiri ve müsiri aranıza düşmanlık sokmak için merantiyor. diyor. de kumarda aranıza düşmanlık sokmak için şeytan size öyle teşvik ediyor. Ve Allah'ın zekinden namazdan seni engellemek için Mevla'nın buyuruyor. Şimdi adı cemaatimiz alkolik. Kime deniyor? Bir kimse alkolün zararını biliyor artık. Yani kendi sağlığına da, günahını bırakalım. Kendi sağlığına alkolü zararlı. Bir kimse alkolün zararını bildiği halde içmek istemediği halde kendini içmekten alamıyorsa bu kişiye alkolik yani alkol bağımlısı deniyor bu kimse azcımadınız. Alkol bağımlısı. Alkolün zararlarını biliyor, içmekte istemiyor ama ama akşam oldu mu, kendini alamıyor. Alkol bağımlısı deniyor. Bu alkol bağımlıları bağımlılarında ne olur azı cemaatimiz? İnsanlarda nefret olur bunlarda. İnsanlar kapında güvensizlik olur. Yalnız kalma hissi olur. Evet topluları üç beşliğe, akşamları bir araya gelirler ama birbirine güvensizlikleri vardır onlar. Sonunda önce güllere giderler, arabayla özel bir yere içmeye giderler, giderken tatlı giderler ama orada kavga ederler lazım hatalarda. Çünkü o Mutlaka alkolüfterde bir topluma karşı güvensizlik vardır. Yalnız kalma hissi vardır ve bunlar çoğu zaman da intihar düşünürler alkolüfterde. Akılları hem intihar etmek akıllarına gelir öyle. Buna gelirler bunlar. Fehl intum muntahun. Allah Teala ya artık buna Nihayet verdiniz değil mi? Mevla buyuruyor. Ayet-i Kerime gelince Hazreti Sümer oradaymış. İntihane Ya Rabbi diye bağırıyor Hazreti Evet buna son verdik ya Rabbi diye bağırıyor. Bu Ayet-i Kerime tabi gelmeden önce e, alkol ilişkiler haram değildi kesin olarak. Bunun <gülüyor> içinde işenler bulunuyordu. Hazreti büyürüyor. Ben diyor Ebu Talaya evi babası birkaç kişiye e, şarap veriyordum. Kendi genç çocukkeniz daha kendisi onu içiyorlar diyor. Biri geliyor, bağırıyor. Ya Ebu Talha, Allah ta Kerim'e indirdi, şarap haram kılındı. Bunu duyunca diyor, dedi ki bana ev babam diyor. En az çabuk diyor bakalım şunları, e, şarabının küpünü kır bakalım dedi, dedi diyor. Bir anda azı cemaatimiz ayet-i kerime'yi duyan bütün o anda içmekte olanlar şaraplara döküyorlar. Medeni soğuklarında baya baya bir şarap atmış. Yani böyle. Yani Allah'ın emre geldiği anda bakınız o alkollü kafa ile o kafa ile hemen bir anda alkollü bırakıyorlar. Kırıyorlar, döküyorlar. Çoğu parmağına sokup Biraz kusma çalışıyorlar, işine kalmasını da azacağım hadimiz. Şimdi hadi şiirler var muhtemem cemaatimiz. günümüze bazı kişiler, işte ben diyor şarabı içmiyorum da rakı içmiyorum da şunu bunu içiyorum diyor. Renkleri farklı oluyor, isimleri değişik oluyor. Bu sanki onu haram diye zannediyor buyuruyor Peygamber Aleyhisselam adetleri küllü müskirin hamrun her müskir her sarışık veren madde o da hamura girer yani burada ayet yasaklanan e, alikolik yasağına giriyor ne kadar kişiye sarışık veren madde varsa ister sıvı olsun ister katı halde olsun bu tören İsim ne olursa olsun buna giriyorlar. Yani günümüzde esrarı da eroinü de de hapları, tiner ne varsa hepsi buna giriyorlar. Bu Aleyhisselam maddeleri küllü müskünün hamrun ve küllü müskün haramın ve insana sarışık veren, aklı gideren her türlü bunların da haramdır buyuruyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri. Yemen'den gelen biri Medine Emine'ye peygamberin e huzuruna sema diterine. Dedi ki "Ya Resulallah bizde bizim ülkemizde darıdan bir içki yapıyoruz, onu içiyoruz. O da acaba haram olur mu?" Peygamber sordu. Peygamber ona şöyle sürlerle karşılık "Eve "Even huve o yaptığınız içki" yani darını da yaptığınız o içki e, içtiğiniz zaman kişiye sarışık veriyor mu? Kale neam. Evet veriyordu. Kale selam küllü müskürün haramın Yani darıdan olsun, arapadan olsun, budadan olsun, el marmuttan olsun, baldan olsun, üzümden olsun, maddesi ne olursa olsun yapılan bu içki türü Demek ki içildiği zaman eğer kişiye sarhoşluk hali veriyorsa, hepsi bunların haram oluyor az imanımız. Ve peygamber şeye devam et aleyhisselam adettir soran kişiye Ve inne alallahi ahden. Allah üzerine bir ahud vardır ki, Allah'ın ahdi vardır ki, limeni yeşil müskire fi dünyaya yani." Kim ki dünyada böyle bir müsrat içerse, gerek sıvı halinde, rakı şarap olsun, gerek katı olan kullanılır içerse, en yuskı yevü m'tinetin hıbali. Allah o kimseyi cehennemde fıneti hıbalden sulayacak. Kıyla. ile de denildeki soru olur ki, ve m'tinetin hıbali. Ya Resulallah, bu cennetin hıbal? Han aleyhisselam, sadid ehlin nare. Bak muhtemelen. Demek ki, kim dünyada alkolü içkileri içerse, kullanırsa bunları, o kimse tabi cehenneme girecek, tevbesiz giderse cehenneme girecek, o kimse cennette cennette cennetin hıbal denen bir deryadan su verilecek sunacak. Ne bu sorular? Bu Aleyhisselam Hazretleri orada yanan günahkarların özellikle zira eden kadınla erip akan irinler akacak. Onunla bir toplanacak. İşte zabaniler bunları onu içecekler az cemaatine bakarız. Allah korusun. Demek ki cehennemde yanan kafirler tabi fasıklar, günahkarlar, münafıklar. Onların yana yana onlardan bir irin akacak, akacak. Bu arada özel olarak fuş yapan kadınların edep de irin akacak, cıra akacak. Ama çok pis kokulu. Daha irin zaten biliyorsunuz pis kokulu, kötü bir şey. Onların daha fena olacak. İrin akacak edep yerlerinden, yaraşı edep yerleri akarken de. Edep yerlerinden irin akacak, cerahat muazzam sıcak ateşten sıcak olacak, kokusu fena olacak, görün fena olacak, akacak. Öyle bağıracaklar bunlar. Akan bir bir yere toplanacak. Dünyada kim alkol içki içmekte ise, tövbesi gitmiş oraya, işte zabanlar onlara buzdan içirecekler muhtemelen. Acaklar ateşten böyle kaplarla, açı ağzını dökecekler muhtemelenler. İşte Adı cemaatimiz üç beş günü dünya için demek ki alkol içki içmeye yani demez inşallah bunu içenlerde duyarlar kulaklıklar için inşallah. <Gülüyor> Ecmatül ümmeti Ecmatül ümmet vakı ümmet olmuştur. Yani bütün sahabelerin söz birliği ile bütün meslek müşehitlerin söz birliği ile, ittifak ile İslam'da şu kesinleşmiştir ki ala tahrimi be'il hamri e, hamrın yani alkolü içkilerin içilmesi haram olduğu gibi satışı da haramdır Demek kim ki Allah korusun alkollü içki satıyorsa aldığı param tam yüzde yüz haram. Haram oluyor böyle. İkincisi satarak Şimdi içmesine sebep oluyorsa ondan günahın bir katı da buna yazıyor bak muhtemelenler. Vel intifa'i biha ondan yaralanmak bu da haram oluyor. Yani efendiler ya bazen işte rakı içersen şu hastalığı işte şuna bunayı hayır mı? Bürüye pek alesansları hatta buradaki intifa yaralan içmek anlamına gelmiyor. Yani başka şekilde bile onlardan yaralamama gerekiyor ve tahrim ismeniha. ve burada peygamber ali'sava Hazretleri on kişiye lanet etti. İzkiyi yapana da, alana da, satana da, işe de, taşıyıp götürenler de. Alıyor mesela alkol içki bir yerden tutuyor, oradan bir taşıyıcı tutuyor. Onu taşıdıyor. onu da Allah lanet laneti oluyor. Onu da aldığı para. Haram ol yazı cemaatimiz. Yine peygamber kardeşler Bülalesef Hazretleri Şarbil hamri ki abidil ve seni Alküllü içki içmek ki abidil ve putlara tapmak gibidir. Büyük peygamın yoktu. Allah korusun. Demek ki arkada içen iş kişi putlara tapıyormuş gibi oluyor. Hadış-ı şerif. Neden peygamın böyle buluyor Aleyhisselam Ayet-i Kerime'de çünkü beraber geldiler. İçki, kumar, e, taşlara tapılmak beraber geldiği için birbirine bunlar beraber bir araya geldikleri için demek ki birbirine yakınlar bunlar o kadar aşırı korkun günah. Bazıları da özellikle alkolü içkiye yeni başlayan bazı gençlerimiz hele ortaokul çağındaki bazı yavrularımız muhtemelinde ne yapıyor bunlar? Önce bunlar tabii bira ile başlıyorlar. Daha önce sigaraya başlıyorlar. Neden? Yavrularımız gerçekten ...acılacak durumda muhteremler. Bir ana baba... ...evladına hakim olamıyor. Elinden alıyorlar. Ana baba... ...dilediği eğitim veremiyor evladına. Yani ne korkul bir şey böyle, böyle. Ana baba bundan sorumlu. Evladından dünya ahirette. Ama... ...ana baba yavrusunu eğitimine... ...karışamıyor. Zorunlu eğitim diyorlar. Yavru elinden alıyorlar... Tabii dilediği döneme göre buna dilediği eğitimi verebiliyorlar. E bu arada insanın fıtratında insanın iç aleminde kişinin duygusal aleminde ne vardır? İnanç. inanç i̇man vardır. Her insan İslam fıtığı doğu her insan. İşte Dünyaya gelen bir çocuk, bir genç yaşlarına geldiği zamanlar içindeki fıtığına bulanan imanını bulamayınca, inancını yaşamayınca çocuk boşta kalır mesela. Çocuk sedeliyor. Tatminsizlik çocukta. Tatminsizlik. Kişi bunama ediyor. Evlâ çocuk kuru okuyamıyor. Allah peygamberi bilemiyor verilse de bilgi çok bilgiler tatmin edemiyor çocuğu işte iman zayıflığından ruhsal buralım kanaklanıyor bu defa ne yapıyor zavallı yavrular bu tatminsini gidermek için önce tabi sigaraya başlıyor muhtemelenler icabında annesinin çantasından çalıyor babasının cebinden çalıyor üç sigarayı böylece zengin şirin paket alıyor, fakir şirin veriyor bir tane bir tane derken zavallı yavrular ruhsal var çıkmak için inansızlığını gidermek için o sigarayı yakıyor önce ondan avunur gibi oluyor sigara dumanında onun beni biraz uyuşturuyor nikotini. ama tabi hep bunlara bağımlılık yapıyorlar zamanla yetersiz oluyor yine şöyle tatmin olamıyor genç bu defa ne yapıyor? Sigara yetersiz kalıyor. Efendim işte bira. O işte efendim işte yok günah değil de fazla alkol değil de hatta alkolüsüz bir bira direktten yapılıyor? Kesin yalan muhterem. Olamaz yani böyle. Yani bir an yapılıştığını inceledim. Olamaz alkolüsüz. Yalnız alkol oranı biraz düşük olabiliyor bazıların. Ama alkol hepsi ne var? ne yapıyor bu sefer? Bireye başlıyor. Efendim az işiyor mu bu sarhoş yapmıyor diyor. Peki bu ne oluyor? Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ma eskerehü kesirühü fekaylühü haramün. Ma eskerehü kesirühü bir şey çok işinince sarış ederse onun azı da damlısı haram oluyor. Haram oluyor. Sonra azı cemaatimiz bir adı Kanser yapan bir madde var bir adamın Bir zamanlar haplar vardı, piramidon hapları vardı, piramidon, ağrı kesiciler vardı, bundan yasaklandı. Neden? Kanser yapan madde bunda bulunduğu için. Halbuki yarım litre birada belki 20-30 tane piramidon hapı kadar kanser yapan maddeler var bir Yani hem de kanser yapan madde var bunlar İçki içen kişinin imanla bir zarar veriyormuş şimdi bu? Buyuruyor Peygamber İsa'nın maddetleri. Men şerbe hamren. Bir kimse alkol içki içerse. Halece nuru imanı min cevfihi. Onun içinden kalbinden imanın nuru gider. Buyuruyor. İmanın nuru gidiyor onun içine, damarlarına, kanına, kalbine alkol girince orada imanın nuru duramıyor. Ya onda ölse oluyor? Çok ölenler var. Alkollü. Araba da kullanıyor. Ölüyor onda da Allah korusun. Yani yazık. Çok yazık ama. Bir insan kendi içmese de ama içenlerin yanında bulunsa nasıl olur acaba? Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Menkâne yu'minü verim ve Bakın Peygamber şey yapıyor mu? Teammüller. Menkâne yümnü billahi ve li yevmil ahirî. Kim? Allah'a. Ahiret günü iman ediyorsa, inanın varsa, Allah var birdir diye. Kimde ahiretli imanı varsa, hesaba çekecek derden... Fele yedis alam adetin yüce bir aleyl hamru. İçki içilen bir masaya yaklaşması oturması öbeye Yani kendi içmese bile kişi ama orada içki içiliyorsa bak öyle bir alese maddeleri kimin Allah'a ate imanı varsa, imanı varsa onunla yana sokulmasın, oraya oturmasın böyle müderremdir. Yani onun yanındaki bir anında bak, zararı var. Yine bu rebeğe Ali Ahles Hazretleri اِجِ تَنِبُلْ خَمْرَهِ Alkış geleden sakının, kaçının. فِيِنَّهَا اُمُّ الْخَبَائِسِ O, her türlü kötülüğün anası, özü, kökeni odur bu rebeğe. Demek ki zaten bir insan alkır almaya başladı mı, kişinin imanı çok zayıflar yani. İnkar etmişse, dursa bile inancı çok ama çok zayıflar. O kişiden hayal duygusu kalkar. Dine bağlılığı, hatta örf adı bağlıda gider kişi. Haramlara çabuk koşar. koşar. Bu kişinin içki içen kişi tabii namaza kılmaz, konu kılmaz, Allah zikretmez Hatta fuhşam şundan bundan korkmak mı Yani her türlü günahın kökeni alkışğa başlamak ile olmuş oluyor. Şimdi bir bazen şöyle bir soruyla insan hayatı karşılaştını karşılaşıyoruz. Üzüm helalda üzümün suyu neden haram diyorlar bazıları tab bunu işine bunu söylüyorlar. Şimdi alıcı cemaatimiz üzüm tabi helal. Hem de üzüm cennet nimetlerinden yani cenneti en çok bası geçen üzüm bağları ve anla ben diye geçiyorlar ne? Yine üzüm demektir anla. Üzümün inebin çoğulu, yani üzüm bağları diye Kur'an-ı Kerim'de geçer. Cennette en bol nimetin bir de üzümdür. Neden azı cemaatimiz? Üzüm olduğu gibi yeniyor. Diğer meyvelerin çekirdeği atılır, kabuğu söğülüp, posası çıkar, şu bu olur. Ama üzüm öyle değil. Üzümün kabuğu da yenir, işi yenir, çekirdeği yenir bazıları ayırırlar kabuğunu, çekirdeğini çıkarırlar, bazıları yapmamak gerekiyor. O zaman beslemen 90 kalıyor muhteşemde. Allah'ın koyduğu formül budur. Onun kabuğunda başka madde var, içinde suyunda başka var, çekirdeğinde başka madde var böyle. Onlar üç araya gelince o zaman Allah'ın koyduğu formül budur böylece. Demek ki üzüm helaldir. Hem de cennet nimetlerinin başında üzüm geliyor. Peki üzümün suyu haram mı? O da haram değil. Bir insan üzümü sıkar. Ne diyoruz buna? Şıra diyoruz böyle. Şıra. Kişi üzümü sıkıp da tazeyken, su içerse şıra içerse bu da helaldir. Böyle. Tabi beden olarak kuvvet işte açar. Bu faydaları vardır. Bu da haram değil. Ne zaman haram oluyor peki üzüm suyu? Şimdi aynı şöyle aldım. İbareyi okuyayım size inşallah. Tahrümül hamru Şarap haram oluyor. Ve yenniyyü bin mail inebi. İza gala veştedde ve kasvi bir zebede şah indir Şimdi üzüm suyu sıkıldı. Yani şıçre oldu. Bırakılırsa, bırakırsa ne oluyor? Bunda bir kaynamı oluyor. Üzerine köpük atıyor. imam ı Azam'a göre o zaman bu şaraba dönüşüyor, haram oluyor. İmam Meyne göre, Hazir Ebu Süf, İmam Muhammed ve diğer üç mezhebe göre de üzerin küpük çıkması şart değil. Üzüm suyu sıkılan şura, ekşiyip hafif bir kaynama başladı mı, şarap oluyor, haram oluyor muhtemelen. Peki bu nasıl oluyor şimdi azı cemaatimiz? Bir de buna tabi bilim soruya bakalım buna inşallah. Sıkılan üzüm suyu bunu şarap yapmak için ne yapıyorlar bunları? Havası alınan fışlara bunları koyuyorlar. Havası fışılarda üzüm suyu kapalı olarak orada beklerken ne oluyor bu defa? Üzümün kabuğunda bulunan bir madde var. O madde şiraya geçince o şıradaki şeker parçalıyor. Üzümün tadı suyunda kabuğunu değil mi terminer? Babileninki anlaşılıyor tabi. Üzümün şekeri, glikoz buna. Üzümün suyunda bu böyle. Üzümün şekeri. Demek ki bu şurada olup saklanınca havası fışılarda tabi açık olsa olabiliyor bu zaman kalınca. Fışçılarda bekletilince, üzümün kabuğundaki bir madde suyuna geçiyor. Şuradaki suya geçiyor. Oradaki şeker, habbelerin tanelerini parçalıyor bak. Bu şeker parçalandıkça bunlar şu anın tadı acımaya başlıyor. Ekşime acımsı olmaya başlıyor. Ve bu arada bu parçalanan şeker, glukoz maddeleri ne oluyor bu defa? Bundan iki şey oluyor muhteremler. Bir karbon dioksit gazı meydana geliyor. Bir de Etil alkol denen alkol. Tabii kimya alkollerin sırası çok. İşte bunlardaki alkol etil alkol deniyor. Bakın i̇şte. Demek ki buna ne oluyor? Buna Arapçada istihale deniyor. Yani bir madde başka maddeye dönüşüyor. Yani bugün dediğimde kimyasal değişim oluyor şimdi. Yani şıra tat diyeceksen herhalde demek ki ne oluyor? Kabuğundaki madde şıra bedenin parçalanıyor parçalanan şeker iki madde meydana geliyor etil alkol bir de karbondioksit gazı meydana geliyor bu karbondioksit tabii tabi köpük türü yukarı çıkıyor i̇şte buna kaynama deniyor böyle. kaynama başlıyor bir de bu karbondioksit gazı şuranın üzerine çıkarken altta erimeyen pasaları da yukarı çıkarıyor bunlar köpük yapı üzerinde köpük yapıyorlar yani gerçekten azı cemaatimiz çok iğrenç bir şey yani böyle. Yani i̇ğrenç böyle çizkineceği bir şey Allah korusun. İşte o zaman bu haram oluyor. Rakı ise rakı şartın yapılıyor. Rakı daha önce daha pahalıymıştır. daha başka oluyor. Bu şarap oluyor Bu şekilde. yine Kuran-ı Kerim'de bize neler yasaklanmışsa onların bize dünyada sağlığımıza da zararı var. Az yemaatimiz. Bunu da bilirim bu şekilde. Ben. Demek ki ne asaksa bizlere bunların mutlaka bizim sağlığımıza bunların da vardır. Mesela bir yemek helal. Temiz bir yemek. Hatta sebze yemeği bile olsa bu yemek zamanla ekşirse, ekşi mi? de mi? Yenilmesi mekruh oluyor bak mesela, mekruh oluyor. Yemek, kişinin buzdolabı yok koyamamış, ya da kişiyen almış bir e, pikniğe gitmiş, yemek yanına götürmüş. Bu yemek, eğer sıcakta ekşirse, hafif ekşirse, bunun yenilmesi bile mekruh oluyor. Eğer fazla ekşirse, sağlığa bir zararı varsa, o zaman haram oluyor bak muhteremler. Demek ki her haramda, gerçi de bizim sağlığımıza bunların zararı var aslında. Peki alkolün zararı var mı az cemaatimiz sağlığımıza? Zararı var mı bunun? Alkol hiçbir sinirime tabi olmadan bir kısım miliden, bir kısım ince barsattan hemen kana çabuk geçiyor bak. Hemen çabuk geçiyor. Onun için ki işime başladığımı hemen biraz sonra deler kavuşturmuş dereden hemen başlayabilirsin. Hiçbir sinirimi oramadan bir kısmı mideden diğerde ince bağırsaktan hemen kana geçiyor. Kandan karaciğere çekiliyor karaciğere. Karaciğerde bu alkol işime tabi tutuluyor. Etil alkollerin daha zeli olan başka bir alkole dönüşüyor bakteri. Önce kişinin karaciğerinden arabulayı alkol derler. Kara Karaciğer Yani alkolün hepsinin karaciğeri rahatsız ederler. bunlar. Hatta sonunda siroza bile gidebilir. Allah ölüme götürür götürür kişiyi. Bunlar rahatsızlıklardır böyle. Oradan ne oluyor? Tabii kan vasıtasıyla bütün beden hücrelere dağılıyor. Bilançsa beyin, beyin oturanlar. En fazla zarar gören alkolden beyin, beyin. O güzel Mevlamız, yüce Mevlamız bizim beynimizi ne yapmış? Sanki bir kale içinde var, kemikten. İşte komik Mevlamatlar. Demek ki beyini çok korumamız gerekiyor. Aşkı değil beyin, şey. Kemikten bir kale gibi içinde beyin. Ayrıca bakın muhteremler, eğer beynimiz yanı kemikte oluşan kafatasının içinde olsaydı Hafif bir çarpmada biz ferah olurduk. Yine bir de sıvı var. Beyin sıvısı deniyor. Kabuktası içerisinde bir sıvı var. İşte insan beyni o sıvı içinden yüzüyor bakmışler. Yani hafif sademede çarpmada insan fazla zarar görmüyor. Zarar var. Kişi alkol aldığı zaman hem bu sıvıya hemen e, arka gidiyor, beyni arkörü gidiyor mu diyormuşlar. Peki ne oluyor? İşte beyindeki kontrol merkezleri var beyinde. Bunlarda bir baskı oluşturuyor, uyuşma oluyor. Bunlar olan bunlar. Alkolik kişi alkol almış fazla. Mesela utandığı günü görüyor yolda. Biraz düzgün yürüyeyim ona karşı diyor. Ama yürüyemiyor. Neden? O yürümeyi sağlayan kontrol merkezi baskı altına kaldır. Çökertildi yani. Çöktü muhtemelen. Böyle şey. Bu iş alkolik kişiye, konuştuğunu bilmez azı cemaatimiz. Hele Allah korusun, arabaya bindi mi, hem kendi hayatı tehlikeli, hem çocuğu tehlikeli, hem de zincirleme kaç kaza olabiliyor? Olabiliyor. Yine muhtemelen uzmanlara göre 50 gram alkol beyinde binlerce hücreyi tahrip ediyor mi bakarım? 50 gram alkol kişi olursa, o kişinin beyin hücrelerinden binlercesi tahrip oluyor. Bu kadar sağlığa zararlı. Alkol. Hatta biliyorsunuz cemaatimiz tabi polisleri alkol teşri yapıyorlar yolda. Ama takip yapamıyorlar tabi ya. İşte rastgele bir durduruyorlar. Şüphe mesela, bakıyorlar. ne bir cihaz var. Test alkol test cihazı var, üfle bakalım diyorlar, üfletiyorlar. Ne var onun içerisinde? İçinde potasyum bir karbonat ve sülfürik asit var, erimiş oluyor içerisinde Kişi üfleyince, üfleyince kandaki alkol oranı oradan mı gösteriyor O da gösteriyor. Demek ki alkol yani bütün insanlıkça Böyle zararlı, tehlikeli. Demek ki alkolü kişinin tarihlikte çıkışı da yani kanlı da tehlikeli, yasak. Yasak. Tabi bunların cemil zararlı muhteremler. Mesela bir mahallede, bir sokakta, bir dairesinde bir alkolik oldu mu hepsinin zararı oluyor. Piştiği, kavgası, bağırması, çarmı, ahlaksızları bu toplama zarar veriyor bunlar. Bir de adı jemaatimiz alkollü kişiler, alkolden kişilerde beslenme yetersizliği oluyor bakın bir de onlarda. Beslenme yetersizliği oluyor. Bir defa onların pankreaslarında iltihaplanma oluyor. Pankreasdan bir salgı verir 12 bağırsaklara verir. Bu yağlar, proteinler, karbohidratlar ancak onunla geri sindiriliyorlar böyle işe. Sindirim olmuyor. Yine alkol bazı vitaminlerin alınmasını engelliyor bedene muhteremde. Mesela B2, B6, B12 vitaminleri bile, özellikle bunların beden alınmasını engelliyor. Engelliyor. Bu işin bilhassa B12 vitamini muhteremler alınamadan bedene kişide kansızlık başlar. Anı bir hastalığı denen kansızlık insana başlar. Kansızlık başlar. Kanserden dolayı da kişinin kalbinde sıkıntı başlar ve sirrinde bir gerilim oluyor sirrinde kişi. Bu kişi ne kadar B12 vitamini en fazla ciğerde vardı. Ciğerde bile. Onu alsa bile onlar kişi yaralanamıyor ama. Demek ki alkol ne yapıyor? b 12 almasını zarar verir kişi. Bile. Alamıyor bunları. Bir de B6 vitamini var muhtemelen. Onu da alamıyor kişi. Yine bu arada bazı kadınlar muhtemeler hap kullanabiliyorsunuz doğum kontrolü. İşte bunlar da bir alkalimin alınmasını engelliyor bunlar da bak Eğer Bir kadın sürekli olarak ağız yoluyla doğum kontrol hapını kullanırsa bu da zararlı alkol gibi bu da zararlı Böyle. Zaten Avrupalılar adı cemaatimiz Avrupa'da biliyorsunuz. Doğum oranı çok az. Avrupa'nın gençliği yok. Avrupa'nın geleceğe karanlık. Avrupa'nın gençliği de gitmiş elden. Alköl, uyuşturucu, cinsel sapıklık, ahlatsızlık bir tatminsizlik. Tatminsizlik az madem. Yani tatmin olamıyorlar. Evet bir Hristiyanlığın bir ismi var. Kiliselerin bir resmi görüyorlar kiliselerin. Cenaze merasimleri yani şu doğunca vaftiz yolla. Çocuğu yıkıyorlar suda gıya da. Ondan sonra nikah, nikah gibi yani Avrupa'daki kilislerin her şeyi bitmiş. Papazların her şeyi bitmiş. De kalmış. Sanki böyle resmi bir kurumlar gibi. Hatta bir orkestra gibi bir de din ayinleri de sazlı cazlı şavşınla bunu ilaç gelerek geliştiriyorlar. Tabi adı cemaatimiz ...bu Avrupa gençliğini... ...tatmin edemiyor... ...edemiyor. Tatminsizlik var... ilansızlık var... ...gençliği bulamıyorlar... ...biz Müslümanlar çalışıp... ulaşamıyor, anlatamıyoruz onlara İslam'ı... ...İslam, ı. İslam ı bilmiyorlar... ...bu defa tabi ne yapıyor Avrupa gençliği... ...bu tatminsizlikten... ...bunalımdan... ...işte böyle turistik geziler... ...derken alkolü, esrarı... ...eroyunu, morfini... ...iğnesiyle, hapıyla... Ondan sonra cinsen sapıklıklar, âlâsızlık. almış yürümüş gidiyor. Tabi böyle bir gençliğe artık sonu yok muhteremler. Avrupa'nın gençliği az, onlarda çoğu bu türlü bir böyle. Avrupa bitti yani, bitti Avrupa muhteremler. Avrupa bitti. Sonra bir yerde eğer fuhuş da fazla olursa orası mutlaka batar muhteremler. Batar. Yani bakınız, mesela ...Uzak doğuda olduğu bazı biliyorsunuz kıyılarda... ...nasıl deniz kabardı birdenbire... ...nedir bunlar işte böyle... ...turistlerin gittiği fuş yuvaları... ...düşünün ki... ...yani bir turist Avrupa'da... ...ülkesindeki fuş şartı tatmi olamıyor... ...bir tatminsizlik... ...harama doymuyor... ...daha büyük haram istiyor... ...Avrupa'dan kalkıyor... ...ta uzak doğuya... ...Endonezya'nın sahile oraya, oraya gidiyor... ...biliyorsunuz bu süreler... ...Allah'ın gazabı kahrı geldi... Dağlar gibi dini kabardı. Ne olabiliyorsa bu işin muhteremler İslam Allah Teala'nın son hak dini İslam dini muhteremler. Son hak dini İslam dini. Kur'an-ı Kerim Allah'ın insanlara gönderdiği son ilahi kitap. Hazırmam Aleyhisselam Allah'ın gönderdiği son peygamber muhteremler. Son peygamber yani insanların son fırsatı bu. Son fırsatı bu. İnsanlığın eğer insanlık Konekerme araştırırsa, Konekerme dönse, Peygamberimize tanınısona sarılırsa inşallah dünya daha çok iyi olacak muhteremler. Ama tabii şu anda öyle bir şey görülmüyor ama yarın Allah Teala bilir az jemaatimiz. Yani şu kesin ki eğer Kur'an yaşanmazsa, peygamberimizin peygamberlik kabul edilmezse Başka peygamber gelmeyeceğine göre insanlığın da sonu mu tahminle? İnsanlığın sonu. Zavallılar Hristiyan alemi İslam'a saldırıyorlar, kuna saldırıyorlar zavallılar. Aslında insanlığa saldırıyorlar mu tahmin işte. Bak doğal dengeleri bozuluyor. azıcık ama doğal dengeleri bozuluyor. Ya. Tarihte geçmişte hangi peygamberin ümmeti, o peygambere asi olmuşsa Allah'ın gazımı oramışsa önce her birinde doğal dengeler önce bozuldu. Doğal denge bozuldu muhteremler. Aşırı sıcak, aşırı ısı. Ondan sonra korkuş fırtınalar, yağmurlar. Aşırı sıcakta Allah-u Teala suyu götü depoluyor muhteremler. Allah sıyıt geldi hep de böyleler. su, göldeki su, insan bedenindeki su dahil. Meyvedeki su, otadaki su, topraktaki su buharlaşıyor, göğe çıkıyor. Kaç okyanus gökte birikiyor? Buhar halinde tutuyorlar milyonlarca depo dok tutuyor ben şey. İşte Allah Teala'nın kaza vakti geldi mi, o hücrelere bir emir verdi mi o terenler hemen yere döküyorlar ben eşya. Her tarafı suyu da alıyor sel de alır, yerden ateşler fışkırır, yanardağlar patlar, yerler batar batar muhteremler. İşte azı cemaatimiz. Demek ki konumuz tabii alkolü, içkileri de azı cemaatimiz. Elimizden gerekir inşallah Teala insanları uyarmak çalışalım azı cemaatimiz. Az evvel hadisleri okudum. Kim ki bu dünyada alkolü içki içerse o güçlü cehenneme girdiği zaman orada ne içecek cehennemde? Fuhuş yapan kadınların edepine gelen ateş gibi irinler onu içecek bak muhteremler. Adı cemaat. Allah talebi bir şeyi yasaklamışsa Allah bunu arkasından duruyor muhteremler. Allah bu hesabını soracak. Yüce Mevla Allah konu kerim göndermiş. Allah bize peygamber göndermiş. Allah bize evine tebliğ ediyor. Ya e Allah'a hemen dinlenmeyecek kalacak bu iş. Hayır muhtemelen. Bu işin takipçisi Yüce Mevlamız muhtemelen. Mevlamızdır. İşte ahir zamanda kıyametin alametin biri de arka çok içilecek, çok yaygınlaşacak muhtemelen. Riyazdaki bazı kadınlar bile içiyorlar. Kadınlar ve muhtemelen. Sonra onun yaşına gelen yavru ne olacak? Muhtemelen. Ne olacak? Bak. Alın alkol kana karışıyor. Bedendeki bütün hücreye gidiyor. Kan. Bedendeki bütün hücreye gidiyor. Bu arada üreme hücreleri ki kadına yumurta denir. erkekte de siperm denir muhtemelen. Eğer bir erkek alıyorsa alıyorsa erkeğin sperminde, ürün alkol var. Kadın alkol alıyorsa, onun da yumurtasında, ürün meclisinde alkol var mı? muhteremler, var. E sonra hele iki alkollü hücre, bir araya döllendi mi ne olacak? O doğan yavruya yazık mı? Yazık muhteremden ya. Onun hesabını kim verecek? Azıca Kim hesabını verecek bunu? Bu için muhteremler, peki içenler ne olacak şimdi oraya gelelim de inşallah kısaplayalım bunu inşallah içenler ne olacak iki şey var muhteremler bu iki şey olmadan evvel Allah-u Teala tevbeleri kabul ediyor iki şey var biri güneş battan doğmadan önce işte doğal dengelere bozula bozula Yerin göğün bozulacak. Gökte düzen bozulacak. Üç günün güneş hiç görüp doğmayacak. Üç gün. Üç günden sonra güneş battan doğacak. Az. Gayet mat. Işık fazla vermeyecek. Biraz da kaybolup yine doğuda görünecek. O zaman TV kapısı kapanmış olacak. Ondan sonra kişi ne kadar ağlasa, ne kadar yalvarsa adı yok mu? Yok muhteremler. Yok adı cemaat edin. İkincisi sekirahatü mev deniyor. Kişi ölüm haline girdi mi? Artık gözden perde kalkmaya başladımı? mı? O da tevbe kapısı kapalı muhteremler. Şu anda kişi alkol almış olabilir muhteremler. Bilerek, bilmeyerek. Almış olabilir. Erkebi hanım olsun. Elhamdülillah şu anda tevbeler kabul, kabul muhterem. Yeterli kişi Allah Teala'mıza yönelsin adı cemaatimiz. Yaptığına pişman olsun, nadim olsun artık içki içmemeye. Allah Teala'ya kesin söz versin, tebisi var etsin. Allah tebeye kabul ediyor. Kabul ediyor. Peki davayı içmişti olacak onlar. Eğer güzel kuvveti tebeye yaparsa onların geçmişi de bu işliyor. Geçmiş diyor. Bu anda bak muhteremler. Ama kişi mesela alkolü bir kişi öyle hastaya yakalmış ki mesela avciğer kanserine yakalanmış. Bir de kanser yakalanmış. Ne diyor buna doktorlar? Sakın ha olarak diyorlar. İçki alırsan öleceksin. Bu kişi mi diyorlar. Bu kişi ölüm korkusunda içkiyi bırakırsa bu tebez sayılmıyor muhteremler bu geçmişi işlemiyor. Yani önce aldığı arka içkileri işlemiyor bu. O günah duruyor bakınız. Günah duruyor. Evet, içkiyi bıraktı o anda içmiyor. Onda günaha girmiyor. Ama önce içmiş yıllarca içmiş. Onlar duruyor bakınız. Neden bu kişiye tıbbi açıdan ölüm korkusundan dolayı kanserden korktuğu için bıraktığı için bunun eski günahı duruyor. Ama bir kişi Allah korkusu ile Ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Sen Rabbül Alemisin Ya Rabbi. Mülk Ya Rabbi. Yani ne demek Allah Cenab-ı Hakk'a? lâ Allah bir. Onun ortağı denge yok. Bak burada. Mülk onun. Onun mülkiyet. Arş ve yer ve onu Mevlamızın. Kişi bunu düşünüp de. Allah gönderse Ya Rabbi ben hata ettim Ya Rabbi ne işim oydum Ya Rabbi ben affet diye kişi Allah bu kadar içkiye bırakırsa bu geçmişi işliyor daha bir içmiş onlar günah siliniyor. Günah siliniyor Bu kişi külül ölürse hatta alkolikem bile. Mesela diyelim ki üç beş arkadaş özür olur bir yere içmeye gitmişler bir yere. Orada içki alkol iç almışlar, hepsini almışlar. Dönüşte içinden birinin içinden doğuyor ki ben ne yapıyorum ben? Benim Rabbim var, ben başıboş muyum? diye kişi o anda içinden, kalbinden pişman olsa yaptığına kişi o anda kaymalar, tevbe ise, Allah Allah'a yalvarsa biraz sonra bir trafik kaz kazop olur, ölürlerse öbürlere alkolü gidiyorlar, bu tevbekel gidiyor bakmı yani içinde, midesinde, kanında alkol olduğu halde ki şu anda tövbe etmişse ve bırakmaya da kişi Allah kararlıysa söz vermişse bu affoluyor bak muhteremde. Yine muhteremler Allah korusun bir insanın kanında, hücrelerinde zerre kadar bakan ölürse o kimse bir nevi Allah korusun cahili ölümleri ölüyor muhteremler. Hadışları var mideden cahili yeten diye geliyor. Allah korusun muhteremler. Yani çok tehlikeli bir şey. Yani kişinin midesinde, kanında, hücrelerinde alkol varken giderse teybesi giderse yani giderse Allah korusun işlerden zor. Lillahi Fatiha.